بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا لن يهده الله فلا مضد لنا ومن يضلل فلا هادية له أشهد أن لا إله إلا الله واحته لا شريك له وأشهد أن محمد العبد هو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 وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ وَبَعْدُ e Muhterem Kardeşlerim, Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzəniz olsun. Kardeşlerim, imanın şubeleri dersimizde, imanın 50. şubesine ulaştık elhamdülillah. Bu 50. şubesi de cemaatin üzerine olduğu şeye bağlanmakla alakalı. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Ali yani İmran Suresi 103. ayet-i kerimesinde وَاْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Toptan Allah'ın ipine sarılın ve sakın ayrılığa düşmeyin diyor Allah Subhanahu ve Teala. Şimdi ayette geçen Hablullah Allah'ın ipinden kasıt Kur'an-ı Kerim'dir kardeşler Ve dolayısıyla vahiydir. Vahiy biliyorsunuz iki çeşittir. Kitap ve Hikmet yani Allah Azze ve Celle'nin kitabı ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Hem toptan bu ikisine sarıldığınız zaman asla ve asla bizlerin ayrılığa düşmeyeceği iki şey bırakıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ki hadiste geleceği üzere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 onların o topluluğunu dağıtmaya çalışan, onların işini bozmaya çalışan birisini görürseniz kim olursa olsun onu öldürür buyurur Allah Resulü Aleyhissellem. Yani insanlar bir aradayken, bir cemaat halinde iken her kim kalkar, kim olursa olsun, vasfı ne olursa olsun, isterse adına alim denilsin, eğer o birlikteliği, o cemaati bozmaya çalışıyor ki onlar cemaatken kim olursa olsun onu öldürün buyuruyor. Allah'a söylüyor. Aleyhissalatu vesselam. Ne diyor ki aleyhissalatu vesselam hadisi şerifinde bu Hureyre radiyallahu anh'udan gelen divayette her kim itaatten çıkarsa ve cemaatten de ayrılırsa ve o hal üzerinde ölürse muhakkak ki o Cahili özellik üçüncür buyurur, Allaha hasələyəl. Aleyhissaləm. Aleyhissaləm. Sələm Evet. Aleyhissaləm. Sələm ələküm. Sələm ələküm. Sələm ələküm. Evet. Teşekkür tamam, tamam. Evet hadisi tekrar edeyim kardeşlerim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam her kim itaatten çıkarsa ve cemaatten ayrılırsa ve o hal üzerinde ölürse muhakkak ki o cahiliye üzere ölmüştür buyurur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Her kim de bir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 Allah'a iman meselesinde meleklere, kitaplarına, peygamberlerine ahiret gününe ve kaderle alakalı özellikle biliyorsunuz kader mevzusunda bir koskoca bir topluluk çıkmış. Adına da kaderiye denmiş ve ne yapmışlar? Kaderi Yağurma inkar de, etmişler. Yağurma. Ve yine kader meselesinde sahabenin faziletiyle alakalı meselede biliyorsunuz Şia diye bir topluluk çıkmış ve bu topluluk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 Ve yine sonradaki alimler özellikle itikat konusunda yazdıkları kitaplar, kitapların ismine de sünnet adını vermişlerdir. Yani kütübü sünnet ismi altında ne yapmışlardı? itikatla alakalı meselelerde kitaplarını yazmışlar ve onun adına da sünnet ismini vermişlerdir. O yüzden Allah Resulü aleyhisselatu vesselamın ve onların sahabesinin yoluna ilimle, amelle, onların ahlakıyla, gittikleri yolla ve edeple ola alakalı bütün şeylerde Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın ve sahabelerinin yoluna gidenlere ne denilmiştir? Ehli sünnet adı verilmiştir. O yüzden Sufyan es-Sevrî diyor ki: İstevsu bi ehli sünneti hayra fe innahum hurabâ. Ehli sünnete hayırda tavsiye bulun çünkü onlar veya iyi davranın çünkü onlar gurabadır diyor. Yani sayıları çok azdır diyor. Sufyanus Femri radıyallahu ahum. Yani bunlardan kasıt da nedir? Sünnet imamları sünnet ehlidir ki onların yolu Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ve sahabesi Allah onlardan razı olsun gittiği yoldur ki o her türlü şüpheden ve şehvetten belidir, uzaktır. O yüzden Fuday İbn-i İyad radıyallahu <gülüyor> e, rahimuhullaha ehl Sünnet kimdir diye sorulduğunda o kimsedir ki Ehl-i karnına girdiği şeyin helal olduğunu bilen kimsedir diye cevap vermiştir Fuday i̇bn İyad. O yüzden helal yemek Sünnet ehlinin en yüce özelliklerinden bir tanesidir ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ve sahabenin yolu da buddudur. Udayl-i Umri iyyad rahimahullah. Kişinin yediği şeyin helal olduğunu bilme, bilen kişi nedir? Ehli sünnettir. Çünkü bu Allah Resulü ve sahabenin yoludur. Biliyorsunuz daha önceki derslerimizde Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ben diyor evime girerim yatağımda veya odamda diyor bir tek hurma parçı hurma bulurum hurma tanesi bulurum da onu yemek isterim acaba o bir sadaka mıdır zekat mıdır diye düşünürüm de hemen onu yemekten ne yaparım kendime alıkorun diyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Yani helale harama çok dikkat eden bir peygamber Aleyhissalatu vesselam Ve yine helale bakanı çok dikkat eden bir sahabe ki o yüzden ehli sünnet denildiği zaman Fuad el-İbn İyad e, yediğinin helal olduğunu bilen kimsedir cevabını vermiştir. Bu sünnetle alakalı. Cemaat dediğimiz zaman kardeşlerim cemaat bir olma, birleşme, bir arada bulunma manalarına gelir ki ayrılığın fırkatın zıttıdır kardeşim. Ayrılık zıttı nedir?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 açaç açık apaçık bir hak üzere Allah Allahu Azze ve Celle'nin kitabından ve Resulü Ali'i selamü ve selamın gelen sünnetinde hak üzere bir araya gelen, birleşen, ayrılığa düşmeyen işittik, itaat ettik diyen kilselerdir. Ehli ehl sünnet ve cemaat denildiği zaman. O yüzden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 Onlardan gelen yani Allah Azze ve Celle'nin kitabından ve Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetinden gelen şeylere uyan kimselere de ehl Sünnet ve Cemaat ismi verilmiştir. Abdullah İbn-i Mübarek Rahimehullah'a cemaat nedir? Cemaatten sorulduğunda Abdullah İbn-i Mübarek Rahimehullah diyor ki Ebu Bekir ve Ömer'dir diyor. Diyorlar ki o ikisi öldü. Allah onlardan razı olsun.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 Ki kendi zamanında ilim olarak, fazilet olarak, züht olarak bildiği kimse de kimdi Ebu Hamza Es-Sükkeri olduğu için de ona cemaat ismini veriyor. Cemaat denildiği zaman kardeşlerim aklı hemen bir topluluk gelse de cemaat kelimesi hak üzere olmadır. Bu tek kişi de olsa onun adı nedir? Cemaattır kardeşlerim. Evet. Şimdi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 benim ve ashabımın yolu üzere olanlardır buyurmuş Allah Resulü Selam fırka inaceyi açıklarken yine bu cemaatin ilim, fıkıh, hadis ve müctehid imamların oluşturduğu topluluktan topluluk olduğunu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 Ve babında Allah Azze ve Celle'nin وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً vasata Yine biz sizleri vasat bir ümmet kıldık ayeti kelimesinde Allah Resulü Aleyhisselatu vesselamın e, uymayı emrettiği cemaattir demiştir bu vasat ümmet. Onlar da ilim ehlidir der. İmam Bukhari rahimahullah sahihindir. Ve tirmid-i da tirmid e, da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 onların ittiba ettikleri, uydukları ve yine bidatleri terk etmesiyle gündeme gelir cemaat kardeşlerim. O yüzden e, onlar <gülüyor> ilim mehlidir ki e, bu da tek bir manaya döner ki o da kim? Allah Resulü aleyhisselatu vesselamın ve sahabesinin yolu üzere olanlardır. Eml-i sünnet vel cemaat. Bunlar az da olsalar Çok da olsalar veya hangi zamanda, hangi zaman diliminde ve mekanda olurlarsa olsunlar bunların adı ehl sünnet vel cemaattir ki ehl-e cemaat ma vafeqa'l-hakka ve in kuntavahdek cemaat hakka uymaktır. Bu tek bir kimse olsa da onun adı cemaattir kardeşler Bu Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anhunun sözü <gülüyor> Tirmiz'de gelen bir rivayet var kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki Allah Azze ve Celle Yahya İbni Zekeriya aleyhissalama beş tane kelime emretti. Onlarla e, amel etmesi için. Ve İsrailoğullarına da emredip onların da onunla amel etmesi için. Ve hadisin devamında diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ben de sizlere 5 şeyi emrederim. Bunlar işitmek,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 bir araya getiren demektir. O yüzden Şeyhül İslam İbn Teymiye rahimehullah diyor ki fırka-i naceenin itikadı odur ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam onları kurtulan olarak vasfetmiştir. ki şey Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. 73 ayrı fırkaya, gruba ayrılacaktır onların eee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 ne bileyim bir cüzüne yapışmış, başkası bir düzüne yapışmış, başka bir birisi başka bir düzüne yapışmış ve kendisini onunla kurtuluşa ereceğini zannetmiştir. Halbuki ehli sünnet ve cemaat İslam'ı ne yapar? Toptan kabul eder ve hepsini gücü yettiğince öğrenip onunla amel etmeye çalışır. Ki yine ehli sünnetin eee asıllarından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 Eğer dininizi korumak istiyorsanız ne yaparsınız? Cemaatten ayrılmazsınız. Fırkalaşmazsınız, bölünmezsiniz ve gücünüz de kaybolup gitmez. Fırkalaşma ise nedir? İnsanın Allah'ın kendisine emrettiği şeyleri hazzı e, alması gerekenleri terk etmesi sebebi, e, sebebiyle de ne yapar? İnsanlar fırkalaşır birbirinden.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 Ve yine kardeşlerim ehli sünnet her işte tevassut ehlidir. Her işte orta yoldur. Ve bütün fır sapık fırkalar içerisinde ehli sünnet ve cemaat her zaman orta yol olmuştur. Ki Allah azze ve celle'nin sıfatları bölümünde onlar cehmîye ile müşebbihe arasında olmuşlardır. Yine Allah azze ve celle'nin fiilleri konusunda kaderîye ile cebbiye arasında olmuşlardır. Allah'ın ile alakalı mürciye ve baydiye arasında olmuş, yine kaderiye ve başkaları arasında evet. olmuştur. Allah Azze ve Celle'nin dini ve imanın isimleriyle alakalı haruriler yani hariciler ile mutezile, mürciye ile cehmiye arasında olmuşlardır. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı hakkında da onlar rafizi dediğimiz şialar ve hariciler arasında olmuştur olmuştur. Yani İslam ehli sünnet ve cemaat ne ifrata kaçmış ne de tefrite giderek orta yolulu olmuşlardır. İslam'ın onlara verdiği hakkı ne yapmıştır? Olduğu gibi söylemiş ve sapık fırkalardan her zaman ayrılmıştır. Allah azze ve celle bizi onlardan eylesin kardeşlerim. Ve yine ehli sünnet ve cemaat Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'dan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 meselelerdir. Ki bunlar içerisinde ibadetler vardır, inançla alakalı e, meseleler vardır ki bunlardan Allah-u Sûr Vesselam'ın sözlerinden, fiillerinden ve inanılması gereken bütün şeylerle alakalı ve yapılması gereken sabit olan her şeyi ehl Sünnet ve Cemaat almış, kabul etmiş ve gücü nispetinde de amel etmeye çalışmıştır. Ki Ehl-i Sünnet'in En büyük özelliklerinden bir tanesi budur kardeşlerim. Taassup edilecek tek bir şahıs, masum olan tek bir şahıs vardır, o da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bunun dışındaki herkesin sözü alınır da redde, kabul de edilir, red edilir ancak bu kabrin sahibi bundan müstesnadır, o da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Son masum insan oydu, ondan başka da kimse nedir? Masum değildir, olmayacaktır da. Yine Ehl-i Sünnet ve Cemaat, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın durumunu, onun sözlerini ve fiillerini en iyi bilen kimselerdir kardeşlerim. O yüzden Ehl-i Sünnet biraz Ehl-i Sünnet olmak tembelliği seven bir durum değil kardeşlerim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 benzerliğe çalışmak istiyorsam o zaman onun hayatını, onun sözlerini, fiillerini çok iyi bilmem gerekir ki ne yapayım? Ona göre amen edebileyim. O yüzden ehl sünnet ve cemaatin en büyük özelliklerinden bir tanesi onlar Allah Resulü vesselamın durumunu, sözlerini ve fiillerini en iyi bilen kimselerdir kardeşlerim. O yüzden onlar e, hadis ehli E, ...hadisle uğraşan kimselerdir ki... ...ehli sünnet ve cemaat... ...o hadislerin sayhını zayıfından... ...ayırma hususunda... ...en çok çalışan yine... ...kimseler ehli sünnet... ...vel cemaattir kardeşlerim. Çünkü bugün... E, ...kendisini İslam'a nispet eden birçok kimse var ki... ...yani adı hadis... E, ...olmuş... ...ama uydurmaymış... ...ama zayıfmış... ...hiç o tarafına bakmadan... ...kolayca alıp ne yapıyorlar amel edebiliyorlar ki bunlar içinde birçok sapıklık, uydurma dediğimiz e, hadisler vardır ki kesinlikle amel edilmesi, alınması caiz değil ki yani bazıları vardır ki küfür derecesindedir. O yüzden ehli sünnet bunların sayhini, zayıfını da ayırıp e, sabit olan, doğru olana uymada çabalayan en büyük fırkalarda e, en büyük özellikleri de budur kardeşlerim. Ve yine ehli sünnet ve cemaat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 sever, bu muhabbet içerisindedir. Ve onları güzelce öğrenmeye, delalet ettiği manaları öğrenip, gerektiği gibi yaşamaya çalışan kimsedir. Ehli sünnet ve cemaat. Allah Azze ve Celle bizleri onlardan eylesin kardeşlerim. Amin. Hakikaten tembelliği gerektiren, tembelliği sevmeyen bir e, durumdur bu kardeşlerim. O yüzden Allah Azze ve Celle bize dinimizi gerektiği gibi öğrenip hakkı öğrenip e, sahihini, güzelini öğrenip ona tabi olmayı hepimize nasip eylesin kardeşlerim. Hakikaten bizden dünyamızla alakalı birçok meselede firifani olduğumuz halde maalesef dinimiz konusunda çok aşırı bir tembellik e, içerisindeyiz. Ki Müslümanların düştüğü durumunda bunun apaçık bir göstergesidir kardeşim Allah azze ve celle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 Kesinlikle ve kesinlikle dinimizi öğrenmeye ne yapmamalı? Engel, teşkil etmemeli. Bu bizim dinimiz, ebedi hayatı bununla talep ettiğimiz bir şeydir kardeşler. Allah Azze ve Celle hakkı, hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylese. Allah'ın seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi, bizlere nasib eyle Allah'ım bize dünyada da iyilikler ahirette de iyilikler ve bizi cehennem azabından koru ya Rabbi. Subhaneke Allahu ve bihamdik. Eşhedü en la Bu ağır duanı elim